Merhaba, Kuzey Ormanları Savunması 3. Boğaz Köprüsü güzergahını içeren plan değişikliğinin iptaline ilişkin İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından projenin tümünün durdurulmasını düzenledikleri eylemle talep etti. Kuzey Ormanları Savunması'nın çağrısıyla Garipçe Köyü'nde başlayarak binlerce ağacın yok edildiği alana yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe çevreci aktivistlerin yanı sıra İstanbul Milletvekili Beyza Üstün, Eren Erdem ve Ali Şeker de katıldı. Sık sık ağaca, ormana, yeryüzüne özgürlük, diren orman, diren İstanbul sloganlarının atıldığı yürüyüşte ''Doğa ve hukuk cinayetini durdurun'' pankartı taşındı. Düzenlenen yürüyüşün ardından bir basın açıklaması düzenlendi. Kuzey Ormanları Savunması adına basın metnini Esra Karataş okudu. Verilen iptal kararın mücadelelerinin haklılığının ispatı olduğunun altını çizen Karataş, Bizler yerel yönetiminden, merkezi idarelerine, kolluk güçlerinden yargısına tüm yetkilileri uyarıyoruz. Projenin durdurulmadığı her gün suç işliyorsunuz. Mahkeme kararını uygulayın, proje ruhsatını iptal edin ve inşaatı durdurun. Biriktirdiğiniz suçlarınıza bir yenisini daha Eklemeyin dedi. Jandarmanın görüntü almak isteyen Evrensel Gazetesi muhabiri Tolga Alp Turgut'u engellemek istemesi nedeniyle bir gerginlik yaşandı. Turgut istediği fotoğrafı çekemediğini geniş açıdan fotoğraf almak isterken jandarmanın kendisini itip engellemeye çalıştığını söyledi. Açıklamalarının ardından kitle verilen iptal kararını tebliğ etmek istedi. Fakat o sırada jandarma ve özel güvenlik engeline takıldılar. İki otobüs jandarma ve Toma ile karşılaşan kitle Kararı şantiye şefi Özgür Kaya'ya tebliğ ettikten sonra alkışlar eşliğinde eylemi sonlandırdı. Enerji Birliği'nden sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç, Ülke üyelerinin enerji ihtiyaçlarını hangi kaynaktan çeşitlendirdiğine müdahale edilmediğini belirterek Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında Avrupa Birliği hukukuna uymasını bekliyoruz dedi Sefcoviç. Sefcoviç, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda santralle ilgili yer alan değerlendirmelere ilişkin soruları yanıtladı. Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Türkiye'nin Avrupa Atom Enerjisi topluluğuyla yapılan anlaşma ve mevzuatlara uymasının beklendiğini belirten Sefcoviç, Söz konusu nükleer santral için yüksek derecede güvenlik önlemlerini sağlayacak yasal çerçevenin geliştirmesinin gerekli olduğunu kaydetti. Avrupa Komisyonu olarak santral yapım sürecini takip ettiklerine ancak santralin uygunluğu ile ilgili taraf olamayacaklarını dile getirdi. Sevcović santrale ilgili sismik değerlendirme ve çevre raporlarının da dikkatle izlendiğini söyledi. Sefčovič Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin enerji ihtiyaçlarını hangi kaynaktan çeşitlendirdiğine müdahale etmediğinin altını çizerek çevresel etki değerlendirmesi yönergeleri öncülüğünde nükleer enerjiyi kullanan ülkelerin yüksek standart radyolojik korunma ve atık yönetimine azami özen göstermediğine işaret etti. Sefčovič Türkiye'den bunu bekliyoruz dedi. Avrupa Parlamentosu'nun 10 Haziran'da açıkladığı Türkiye raporunda Akkuyu santrinin inşa edileceği yerin deprem riski taşıdığı ve deprem olması halinde sadece Türkiye'yi değil, bölge ülkeleri ve Kıbrıs'ın da tehlikeye maruz kalabileceği kaydedilmişti. İstanbul Boğazı'nda tankerlerle yapılan tehlikeli madde taşımacılığına ve tankerlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekmek için yüzlerce tekne Paşabahçe'den Ortaköy açıklarına kadar siren çalarak eylem yaptı. 23.sü yapılan ve İstanbul'u seviyorum el ele verelim koruyalım adı verilen eylemde teknelerin üzerine ölüm gemilerine hayır felaketten önce güvenlik Türk Boğazları petrol boru hattı değildir yazılı pankartlar asıldı. Eylem sırasında deniz polisi ve deniz arama kurtarma yani Daksar tekneleri çevre güvenliğini sağlayarak eylem yapan teknelere eşlik etti. Artvin halkı ormanlarını koruyor. Orman Genel Müdürlüğü ise ormanları keseceğim diyor. Artvin kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Kafkasör yaylası Cerat Tepe ve Genya altın madeni girişimi yeniden hortlamış durumda. Mehmet Cengiz'e ait Cengiz Holding, iptal edilen maden için yeni çevresel etki değerlendirme raporu hazırlayarak Çevreşircilik Bakanlığı'na sundu. Orman Bölge Müdürlüğü ise rapora olumlu karar verdi. Artvin'de çevre mücadelesini yürüten Yeşil Artvin Derneği'nin bir basın açıklamasında şu tespit var. Bu ÇED olumlu kararı yasa dışı bir karardır. Rize İdare Mahkemesi kararında önceki ÇED raporunun eksik olduğunu ve tamamlanmasını gerektiğini değil, Artvin'de dava konusu yerde madencilik yapılamayacağını açıkça hüküm altına almıştır. Bunun çok açık tek bir anlamı vardır. Artvin'i Artvin halkı değil, madencilere terk edecektir. Maden şirketi bunu anlamamış olacak ki yeni bir çet raporu ile mahkemenin bu kararının arkasından dolanabileceğini zannetmekte. Elbette yeni dava hazırlıklarımız devam ediyor. Bütün yasa dışılıklara rağmen hukuk ve adaleti aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Maden şirketi mahkemenin bu iptal kararına dayanarak yeni çet hazırlamış olduğuna göre bu ilk kararın sonuçlanmasını beklemek durumundadır. Diye konuşmuş bu açıklamada Yeşil Artvin Derneği. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.